Sevgili Peygamberimiz hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu lakin hükmünlerin imanı en kuvvetli olanı, huyu en güzel olanlardır. Hayrı ve şey olan hayrı yapan gibidir.